Merhaba bu videonun konusu ego. Ego hep kötü bir şey olarak anılıyor. Yani diyorsunuz ki ego kötü bir şey. Ego olmasın. Egoist, egoist. Şimdi ego evet kötü bir şey ama yanlış kullanırsa kötü bir şey. Yan yanlış yerlerde kötü bir silah. Ne demek istiyorum hemen açıklayayım. Ego dediğimiz şey aslında bir üçlü. Yani üçü bir arada satılıyor bunun. It, ego, süper ego. It dediğimiz şey senin ilk doğduğunda gelen bir şey. Yani e 6 aylık bir kız çocuğu, erkek çocuğu, bebek tuvaletini istediği gibi yapıyor değil mi? Veya geğiriyor. Veya işte gaz çıkardığında zaten mutlu oluyorsun. İşte o basit insan. Basit insan 3-4 yaşına geldiği zaman ailesi tarafından eleştiriliyor, Diyor ki kızım diyor işte geğirme veya oğlum işte çişini halıya yapma ulu orta. Git tuvalete yap. İşte bu uyarılar sebebiyle ceza ya da ödül uyarı neyse artık. Aileler çünkü farklı terbiye ediyor. Bunların sonucunda çocuk Tuvalete gitmeyi öğreniyor ya da ulu orta gaz çıkarmamayı öğreniyor. İşte bu yavaş yavaş evrilmeye başlanan şey EGO. İd basit olan, temel olan EGO evrilmeye başlayan. Daha üste gidiyoruz, daha öteye süper EGO. Süper EGO dediğimiz şey biraz daha farklı. Süper EGO dediğimiz şey artık yavaş yavaş maneviyat falan gelişiyor ve haz alma duygunun, keyif alma duygunun, nefsinin hani tam bilmemiz gereken anlamda Üstüne çıkıyorsun ve bastırmaya başlıyorsun. Birçok e, inanışta, her dinde farklı karşılıkları var. Biz İslam'da nefis olarak biliriz. Öbür tarafta Hindistan'a gittiğin zaman Nirvana'ya ulaşmak derler. Ama birçok kavramı var. Mesele şu. Senin idin yani id dediğimiz şey alt benlik, Ego latince benlik demek zaten. Egon. Süper ego da üst benlik. Seviye bunlar. Alt benlik taban. İlkel İlkelsen, çoluk çocuksen e, Bazı insanlar 40 yaşında gelse alt benliği ile yaşıyor. Yani bakıyorsun hayvan tecavüz ediyor. Niye? Çünkü id ile yaşıyor. Yani hayvansı, mağara adamı duygusuyla yaşıyor. Öbürü gidip öbürünü vuruyor. Veya trafikte inip dövmeye başlıyorlar. Bunlar id. İd bir güçtür. İd der ki git o adamı döv. Süperego der ki dövme. Ego bu ikisine bakar ve dengelemeye çalışır. Ego bazen dengeyi kaçırır ve id'in kölesi olur. İd ne derse onu yapar. Çünkü id'in elinde bir tek güç var, alt benliğin elinde tek bir güç var ego. ego diyor ki öyle yap, böyle yap, biz zenginiz, biz muhteşemiz. Yani şımar diyor özetle. Kibir yap, öfkelen. Şimdi egosu olan insanlarda bizim yaşadığımız en büyük sorun e egoyu yanlış yönlendirmeli. Çünkü ego bir id'in eline geçtiğinde başkalarını ezikleme duygusu çıkar. Bu adama de ki bak şunlar senin iyi yönlerin bunlar da kötü yönlerin der ki benim kötü yönlerim yok. Bunlar insanların anlayamadığı yönler. Benim kötü yönlerim şöyle doğru böyle haklı böyle. E, garsonu, hizmet gösteren başka e, sekreterleri bunları kötü davranarak aşağılamaktan zevk alırlar. Aşağılamak için işe adam alırlar. Dolayısıyla ego eğer ego idin eline geçerse kötü, süper egonun eline geçerse güzel. Şimdi bu bir denge. Şimdi süperegonun eline geçmesinde de şöyle bir sorun yaşıyoruz. Adam bazı hazları bastırıyor. Yani cinsellik duygusunu bastırıyor. işte. sahip olma duygusunu bastırıyor. Lükse sahip olmuyor. Çünkü temel bazı ihtiyaçlar var. işte. cinsellik üreme, yeme, içme, aşırı yeme. Yani süperego ortaya bir çıkıyor diyor ki ya diyor artık az ye. Yani kebapta yeme. Yağlı et yeme, şeker yeme. Süperego bazen aşırı bastırıyor. O bastırdığı şeyler Çok fazla olursa süperego bunlara yetişemiyor ve bir yerden pırtlıyor. Ne pırtlıyor? Adamın işte diyelim ki cinsel duyguları sapıtıyor ya da ömür tarafta yeme duygusu sapıtıyor. Ya bakıyorsun çok mülayim bir adam, her şeyde çok sakin, çok az kibiri yok hiç, çok az e, zararı var ama aşırı yiyor. İşte çünkü ilkel benliği mağara devrinden gelişen benliği bir şey yapmak istiyor, bir şey kazanmak istiyor. Kilo, yemek, mutluluk, arkadaş gibi. Bizim Ego ile ilgili baktığımızda duruma aslında farklı şeyler var. Yani ego dediğin şey senin terbiye edebileceğin bir şey. Çünkü egonda sorun varsa yalnız kalırsın. Niye? Arkadaş ortamında oturuyorsun. iPhone 15. Bilmem ne. Arabanın anahtarı. O bu. Sürekli göstermek istiyor. Sürekli güçlüyüm, güçlüyüm, güçlüyüm. Ve tabii ki bu ilgi manyaklığı bir süre sonra sorun yaratıyor. Id, Ego'nun elini güçlendirir. Ego sapıtacaksa, it çok destek verir. Yani bir kere barajın kapağını açarsan, akar gider. Ama şu an, ego her zaman kişiden oluşmaz. Bazen de çevresi şişirir. Adam hal, e, halinde işinde gücünde adamdır. Bir piyango çıkar, çevresindekiler bir yalaklanır. Adamın kişiliği değişir parayla birlikte. Dolayısıyla demek ki çevremiz de bizi olumsuz etkileyebilir. Yani Egomuzu e, çevremiz de maalesef değiştirebiliyor. Egosu olan egoist bir insana gidip de dediğin zaman ya senin böyle bir sorunun var kendinden çok bahsediyorsun, bıktırıyorsun hep ben diye başlıyorsun cümlelere der ki ama kendimi seviyorum ne yapayım mükemmelim değil mi? Öp öp öp öp. Yani öyle bir hale gelmiştir ki maalesef ben sizden üstünüm ben sizden değilim diye bir yere gelir sonra film kopar. Adam yalnız kalır sebebi adam o kadar artık kendini üstte görüyor ki sıkılıyor insanlardan. Onların aşağılık sohbetlerinden sıkılıyor. Demek ki yalnızlığın sebeplerinden bir tanesi saçma bir ego'dur. Egonuz eğer sizde öfke, kin, nefret yaratıyorsa e, bu kötü bir şeydir. Çünkü sizin egonuz genelde iki çubuk arasında gidiyor. İlk, süper ego. Süper ego güzel bir şey mi? Süper ego aslında Yani ortalama bir şey. Şöyle, süper egoye sahip olmak için bir kere ahlaki seviyenin yüksek olması lazım. Yani başkasının malına, başkasının namusuna, başkasının sahip olduğu herhangi bir şeye göz dikmemen lazım. E Kibirli olmaman lazım. Dünyanın en büyük başarısına sahip olsan süper egoğon diyecek ki tamam, başardık, aferin, canım ben bitti. O süper ego da kolay korunmuyor. Yani süper egoya ulaşmak kolay, oruç tutmak kolay. Hadi üç gün, beş gün tuttun, otuz gün tuttun. Sonra Bütün bir yıl tutabilir misin? Ya da tuttuğun oruçta sen gerçekten de süperegoya uygun mu gidiyorsun? Yani oruç diyor ama adam sabahtan akşama dedikodu yapıyor, gıybet yapıyor. Dinli tarafını geçip bu tarafa geri gelirsek süperego dediğimiz şey oluşturulabilir. Yani sen süperegoyu zamanla oluşturabilirsin. İki şey gerekiyor. Sadece iki şey. Bir, kendinin farkında olma. Ben kimim ya? Ben kimim ki? Yani Çok ezik de olmaman lazım. O zaman özgüven sorunu yaşarsın. Çok üstün de görmemen lazım. Gidip diyeceksin ki ya benim 10 tane arkadaşım var bununların içerisinde maddi durumum şu. İkincisi egoist sen. Egon çok kötüyse ikincisi en zoru maalesef paylaş. Yani bir şekilde paylaş. Birileriyle paylaş. Ben nasıl paylaşayım? Bir tane örnek vereyim. İki tane örnek vereyim. Birincisi mesela Eylül ayında göreceksin. Burs videosu çekeceğiz. Buradan duyuru yapacağız, burs vereceğiz. Paran, maddi gücün belli bir seviyenin bir tık üstüne çıkıyor. Bak zengin olmak demiyorum, sakın. Bir tık üstüne çıkınca başkasına ver ya. İkinci paylaşma. Merak edenlere adres de yeterim. İnternette zaten geziyor. Balıkesir tarafında bir hanımefendi var. Kimsesi olmayan çocukları evlat ediniyor. Evlat ediniyor. Evlat ediniyor benim bir yere alıyor bebekleri ve besliyor. Oraya mama yolluyorum mesela. Şimdi bunlar senin paylaşma duygun. Ha ben egomu çok mu yendim? Bilemem yani bunu ben söyleyemem. Ben kibirsizim, ben süperim diyemem. Ama ben çabalıyorum. Sen hiç çabalamazsan sorun var. Sen garsonu çağırırken şekerim bakar mısın diyorsan Garson sana kumpiri geçirsin arkadaş, İnsan ol. O da eve gittiğinde yatıyor uyuyor hayalleri var. Bakıyorum restorana gidiyoruz. Bir havalar, bir bahşiş bırakma hareketleri. Bir bahşiş bıraktığı zaman sanıyorsun ki garsonu satın alıyor. Ulan zaten bıraktığın para 5 lira. Neyin havasını yapıyorsun? Bırakma. Herhangi bir hizmet dalında insanlara kötü davranıyorsan sorun var ama öbür tarafta terse gittiğin zaman e, taksiyi sadece id ile sürer insan gördüm ben taksici sadece idden oluşuyor. Ona küfür buna bilmem ne levyeyi alıyor niye? Dolayısıyla egoistseniz egonuzu yenebilirsiniz hiç sorun yok. Paylaşarak. Paylaşın, insanlarla konuşun sohbet edin, soru sorun. Üç kişiden fazlası <gülüyor> seni eğer ki kötülüyorsa aynı konuda otur düşün. Bir kişi kötülüyorsa salla umurunda olmasın. Peki egoyu gördük. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size aşağıya bir şey yazmanızı istiyorum. Siz egolu birimisiniz. Siz kibirli birimisiniz. Yaptığınız en büyük bencillik neydi? Ya da şunu yazın eğer mümkünse var ise. En güzel yaptığınız paylaşma iyilik nedir? Lütfen aşağıya yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Öykü Tatar. İyi günler. Dilerim.